Merhaba değerli dinleyenler, 30 Ağustos 2018 günlerden Perşembe saatler 11'i gösterirken 94.9 Açık Radyo'da bize her nereden dinliyorsanız eğer oraya misafir edeceğiz bu haftanın Yeşil Bülten'ini. Ben Utkızır'ı teknik masada Selahattin Çolak ve canlı yayınımızdan e, tweetleriyle de Seçil Türkkan sosyal medya üzerinden e, karşınızdayız diyelim efendim. Hem radyolardan hem bizi dinlediğiniz her yerden hem de sosyal medya üzerinden sosyal medya hesabımızı hatırlatacak olursak bir kez daha Twitter üzerinden IMC'yi yesil bülten efendim ee, takiplerinizi bekleriz. Bu haftanın gündemini şöyle bir hızla sizlere tarif edeyim istiyorum. Bir e, nöbet sürüyor, bir direniş sürüyor. Bizim e, bu çevre ekoloji mücadelelerinde e, zaman zaman tanık olduğumuz bir durum. E, i̇nsanlar e, yerel mücadeleler çoğunlukla, yerelde mücadele eden insanlar çoğunlukla... E, Karşı oldukları, durdurmak istedikleri ya da yapılsın istedikleri her ne varsa o taleplerini bir şekilde bir nöbete dönüştürerek de artık e, yollar tıkanınca, e, çaresiz kalınınca nöbete dönüştürerek devam ediyorlar. O nöbetlerden biri, e, duydunuz mu bilmem açık radyo dinleyicilerinin duyduğunu e, tahmin ediyorum. E, Bursa'da devam ediyor. Bursa e, büyük oranlı da kara ...Ağız Köyü'nde... ...Karağaz Mahallesi... Ee, ...yeni... ...bu çıkan... E, ...Büyükşehir Kanunu'ndan sonra... ...adı mahalle olarak değişen... ...Karağaz'da... Ee, ...köylüler çoluk çocuk genç yaşlı... ...efendim... ...orada yapılmak istenen biyokütle... ...enerji santraline karşı... ...bir e, nöbet sürdürüyorlar... ...bir direniş e, sürdürüyorlar... Ee, ...biz de bugün onu konuk alacağız... ...onu konuk edeceğiz... Ee, i̇lk konumuzda e, tam da o köyden yani o direnişi başlatan direnişi devam ettiren e, köyden olacak efendim. E, onu da e, böylece belirtmiş olalım. Hemen sizlere anons edelim hattımızda zira kendisi de e, Karaas Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği e, Başkanı Hayri Sönmez. Merhaba hoş geldiniz efendim. Merhabalar efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. 66. gününde bugün nöbet sanıyorum. Devam ediyor. Nedir durum? Bir önce onu bize bir anlatsanız ilk olarak. Köyde ne oluyor? Bugün köyde direniş, nöbet direniş tabii ki köy girişinde. 66. gün bugün doluyor. Şu anda köylüler yaşlısı kadını bu santral bölgesinde gelecek olan iş makinelerine engel olmak için 24 saat nöbet tutuluyor. E, gündüz kadınlar, özellikle akşam erkekler nöbetleşe e, duruyorlar. Alo? Dinliyoruz biz sizi. Dinliyoruz, <gülüyor> peki, buyurun. Peki. E, zaten sürekli de o bölgeye çevre dernekleri, çevreden, e, Bursa'dan çok destekçilerimiz var. Ziraat odaları, makine mühendisleri odaları, tabip odaları, akademik odalar. Barolar, Doğa Derneği, Yeşiller grubu da artık bugün eklendi. Maalesef devlet kurumlarından haricinde herkes bize destek oluyor. Maalesef devleti temsilen kurumlar hala da bizi dinlemiyorlar. Bu santral buraya yapılacak diyorlar. Buradan özellikle iktidara diyorum. Ee, biz bu 16 senedir bu iktidara biz yüzde 95'in üzerinde oy veriyoruz. Yani bir kere olsun 10 dakika insanları bu vatandaşı bu iktidar dinlemez mi? Biz de diyoruz ki ee, artık burada insanlar ya iki, iki ay 65 gün oldu 66. gün oldu. İktidardan bir tane milletvekili gelip de vatandaşı sizin derdiniz nedir dinlemedi? Ne, nedir derdiniz peki? Ee, onu evet. soralım. Yani Neye karşı devam ediyor bu nöbet? Ee, neden direniyor e köylü? Evet, evet. Çünkü köyün girişine biyo kütle atık santral yapılmak isteniyor. Bu da köylüden habersiz gizlice yürütülüyor. Hı -hı. Sadece köyün muhtarı biliyor, ilçe belediye başkanı Hasan Taş biliyor. Hiç kimsenin bilgisi dışında. Gizlice yapılıyor. Plan projeler en son İnternette Arkadaşlar görüyor Araştırdık öyle meydana çıkardık Çünkü e, köylü istemiyor köy çok yakın okullarımız açık Köyde tarım var Köyde 10 bin başının üzerinde baş hayvan var Bu bölgenin hayvanını kurbanlık ihtiyacını Et ihtiyacını karşılıyor köyümüz Çok canlı bir köyümüz var Tarihi sit alanlarıyla şifalı sularıyla Çok güzel köyümüz var Bize Bu santral konusunda bütün, herkesten destek bekliyoruz. Peki talep nedir? Bu santral projesinin e, ortadan kalkmasını istiyorsunuz. Oraya e, iş makineleri girmesin, e, bu santral projesi yapılmasını istiyorsunuz. Ve e, bunu daha önce engellediniz de değil mi? İş makineleri girmeye çalıştık öye. 250 kişilik bir çevik var geldi iş makinaları. Köylü, özellikle kadınlarımız e, bunu engellediler. Ama yine... Geleceklerini biliyoruz. Şu anda zaten 24 saatte orada 300-400 kişilik ekip şu anda nöbet tutuyor. Yani bir daha geleceklerini biliyoruz. Buradan biz izin veren kurumlara diyoruz ki insan canı yanmadan burada valimize şersleniyoruz, Bursa valimize. Hükümetimize şersleniyoruz. Sesimizi duysunlar. Çünkü Bursa'dan ileri bizim sesimizi duyurmuyorlar. Ben de sizin haracınıza diyorum ki Gelsinler burada canlar yanmadan, aynı 15 Temmuz'daki buradaki insanlar canını feda etmeye hazır bu santralın buraya yapılmaması için müdahale ediyorlar. Hmm. Biraz da bir köyü anlatır mısınız bize e, son olarak? Yani nasıl bir yerdir Karaağız Köyü e, Hayri Bey? Karaağız Köyü Bursa'nın en son ilçesidir. Balıkesir, Bursa il sınırına yakındır. Hmm. Özellikle zaten bu yönden burayı seçmişler çünkü burada kimse görmez, denetlenmez. Biz burada istediğimiz yaparız yani katı atık kimyasal daha iyi yakılacak burada. Yani Bursa'ya 100 kilometre uzaklıkta bir köy, bir ilçesi, e çok tarihi bir köy yani 2000 yıllık bir tarihi var köyün. Sıt alanları var birinci ikinci derece sıt alanları var böbrek kaşını düşüren su, bol su kaynakları var. Özellikle küçük küçük baş hayvancılık 10 bin baş hayvancılık ağırlıklı. Büyükbaş suç soruculuğu var devletin teşvikleriyle, tarımla geçimi sağlıyor. Devlete hiçbir yük olmadan kendi ayaklarının üstünde durabilen bir köy. Niye bu köyü, yani kendi devletine yük olmadan ayaklarınızı duran köyü bu şekilde rahatsız etmek istiyorlar bu santralı hayvancılığı tarıma zarar vermek için? İşte buradan devlet büyüklerimize sesleniyorum. Peki var mıdır son olarak ekleyeceğiniz bir şey Hayri Bey? Sizin aracında sesimizi duyurduğunuz için... Size teşekkür ederim, ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz biz de. Birazcık bu sizin Karaağaç köyünün Köyü'nün 62 aydan uzun süredir 24 saat nöbet tutarak karşı evet. çıktığı bu biyokütle enerji santralleri neymiş, evet. ne menen bir şeymiş onları konuşacağız. Size evet. teşekkür ederim. Kaya Pala, Profesör Doktor Kaya Pala hattımızda olacak sizden sonra da. Evet. Kara Ağız'ı, Kara Ağaz vesilesiyle de biyokütle santrallerini konuşmaya devam evet. edeceğiz efendim. Sağ olun. Evet. Kolaylıklar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet değerli dinleyenler. Kara Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hayri Sönmez telefon hattımızdaydı. Karaas Köyü'nde gerçekten e, nasıl diyelim takdire şayan bir irade var. Çoluk çocuk genç yaşlı e, Hayri Bey de aktardı. 24 saat dönüşümlü. ...devam eden bir nöbetten bahsediyoruz... E, ...köylerine bu enerji santrali gelsin istemiyorlar... ...biyokütle e, enerji santrali olarak biliniyor bu projeler... E, ...biyokütle de, de hemen şöyle e, bir cümleyle aktarayım... E, ...bir türe veya çeşitli türlerden oluşan bir topluma ait yaşayan... ...organizmaların belirli bir zamanda sahip olduğu toplam kütle olarak tanımlanıyor biyokütle aynı zamanda bir organik karbon olarak da kabul edilmekte. Bu ...aktardığım ilk cümle Profesör Doktor Kayahan Pala'nın halk sağlıkçısı Uda Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalından ...Kayahan Pala'nın Çevre çevresağlığı.org inter... isimli internet sitesinde iki gün önce yayınlanan yazısının girişi. Bu yazı vesilesiyle biz de Kayahan Hoca ile enerji santrallerini kara neden direndiğini aslında biraz daha anlamaya çalışacağız... Telefon attığımızda kendisi de hoş geldiniz Kayhan hocam. Merhaba selamlar iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz biz de. Ee, az önce dinledik. Ee, sesini duyurmaya çalışıyor bir biçimde Karaağaz Köyü. Ee, Hayri Sönmez orada dernek başkanlığı yapan Hayri Sönmez artık duysunlar evet. sesimizi diyor. Biz bu santrali istemiyoruz. Köyümüzde mutluyuz. Geçiniyoruz. Kimseye yük olmuyoruz. Kendi işimizi kendimiz görüyoruz. Bu santral buraya kirlilik getirecek. Bu santral buraya bizim aslında geçim kaynaklarımızı elimizden alacak diyor. Nedir bu biyokütle santralleri? Tabii Türkiye'de artık her enerji projeleri öyle bir hal almış durumda ki çevreye etkileri sebebiyle enerji mi üretmeyelim diyorlar. Bir tarafta başka bir tartışma var. Türkiye'de ciddi bir enerji atıl kapasitesi var. Neden bu kadar çok enerjiye ihtiyaç duyduğumuz hala bir başka tartışma konusu. Neden yeni santraller yüklediğimiz ülke? Bunlar ayrı bir tarafta ama biz bugün biyokütle santralleri üzerinde o baş çıkta bir e, sizden e, bilgileri alalım istiyoruz. Biraz bize anlatır mısınız Kara Azköy'ü ne için direniyor? Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım, büyükitle dediğimiz kavram çok değişik geniş bir yelpazedeki maddeleri barındırıyor. Bunun içerisinde örneğin ay çiçeğin kabuğu da var, işte odun ve orman atıkları da var, hayvan atıkları var, dışkılar, mezbani atıkları gibi ve organik çöpler. Endüstriyel atıklar, evsel atık suları ve büyük sanayi testlerinin atıkları gibi atıklar da var. Dolayısıyla biyokütle dediğimiz zaman özellikle literatürde yenilenebilir kaynaklar arasında da gösterilen bu atıkların hangi bölümünden söz ettiğimizi öncelikle ortaya koymamız gerekir. İkincisi bu kadar geniş yelpazedeki e, kullanılan maddelerin nasıl Enerji, ısı ya da biyoyakıta çevrildiğine bakmamız gerekir. Genel olarak bu saydığımız biyoküpteler iki tür çevrimden geçtikten sonra ya enerji ya ısı ya da biyoyakıt elde ediliyor. Bunların birincisi biyokimyasal işlemler, ikincisi de termokimyasal işlemler. Özellikle bizim Kara konuştuğumuz odun ve orman ürünlerinin termokimyasal işlemlerle doğrudan yakılmasına dayalı... Elektrik üretimiyle ilgili bir süreç Böyle olunca da Yine bütün dünyada literatürde Çok sıklıkla karşımıza çıkan Yakma süreçlerinden kaynaklanan Hemen hemen bütün sorunların Başta hava kirliliği Olmak üzere karşımıza çıktığını görüyoruz Ben hemen size Biyokütle termik santralleri Kömürlü termik santraller Ve doğalgaz çevrim santrallerinin Karşılaştırıldığı araştırmalardan söz etmek isterim Bu 3 tip santrallar Söz konusu olduğunda Kükürt oksitleri dışındaki bütün temel kirleticilerin biyokütle termik santrallerinde kömürlü termik santrallere oranla çok daha yüksek düzeyde havaya salındığı ortaya konmuş. Kuşkusuz ki doğalgaz çevrim santralleriyle kıyaslandığında da biyokütle çevrimleri en kirli yakıtlarda kullanan ve doğaya en fazla emisyonları salan santraller durumunda. Hal böyle olunca hem bir yakma işlemi hem de yakınan ürünlerin özelliği söz konusu olduğunda sağlıkla ilgili etkilerden söz etmemiz gerekir. Çünkü odun yakma biliyorsunuz bütün dünyada uzun yıllardır zaten sağlıkla ilgili olumsuz etkileri kanıtlanmış bir süreç. Bu kara Ağaz'daki santralin önemli özelliklerinden bir tanesi 49 megawatt civarında elektrik üreteceğini söylediği için bu başvuru yaptığı sırada da İl Çevre Müdürlüğü'nün bir çevresel etki değerlendirme yapılmasına gerek yoktur kararı vermiş olması. Ve bu nedenle de ne yakacağının, bunları nereden getireceğinin, hangi prosesi kullanacağının çok net olarak oçağa çıkmamış olması. Evet. Şimdi, şimdi, şimdi bu... altını çizelim mi? E, termik santraller e, çok tartışılır, çok konuşulur ya. Onlardan daha ciddi halk sağlığı sorunlarına yol açabilecek, onlardan çok daha kirletici bir enerji üretme yöntemi bu biyokütle. Enerji santralleri. Özellikle odun kullanılması, orman ürünleri kullanılması ve bunun bir termokimyasal yani doğrudan yakma yöntemine dayanması halinde. Hı. Özellikle bunu söylemeye ihtiyacı duyuyorum. Karağaz'da ne yapılacağını da bilmiyoruz. Onu da e, belirttiniz zaten. Bir chat e, dosyası yok, bir chat raporu yok, çet süreci işletilmemiş değil mi? Tam evet. olarak ne yapılacağı da net, net değil o halde tabii. Şimdi o dosyadan gördüğümüz kadarıyla bir doğrudan yakma yöntemi kullanılacak. Hı hı. Bu yakma yöntemi sırasında ne kullanılacağına ilişkin veriler tutarlı değil. Bu tutarsızlığı örneğin orman ürünleri yakacağız diyorlar. Valilik tarafından görevlendirilen resmi kurum temsilcilerinin katıldığı bir toplantıda biz de bulunduk köylüyle birlikte. Resmi kurum temsilcilerine sorduk. Örneğin orman müdürlüğünden gelen kişiye sorduk. Bu Kara azdaki santralin yakabileceği kadar orman atık ürünü bu bölgede var mı? Yok. Tarım müdürlüğünden gelene sorduk. Bu santralin yakabileceği kadar bir tarım ürünü atı, örneğin domates çekirdeği diyorlar, şeftali çekirdeği diyorlar. Hı hı. Var mı? Yok. E o zaman bu ne yakacak? Oradaki belirsizlik buradan kaynaklanıyor. Evet, 49 megawatt enerji üretecek bir daha. Yani. Evet, çünkü Türkiye'deki örnekleri bunların bir miktar kömür yakmayı da hesapladığını ortaya koyuyor. Her ne kadar hayır böyle bir şey yakılmayacak asla söz konusu değildir dense bile... Buradaki önemli sorunlardan birisi, siz de çok iyi biliyorsunuz Hukuk Türkiye'de kamusal denetimin olmayışı. Yani şimdi e, Büyük orandan konuşuyoruz. Kuş uçuşu aşağı yukarı 40 kilometre yakınında bir Orhan ili kömürlü termik santrali var. 1980'lerin sonundan beri faaliyette 2 yıl önce özelleştirildi. Şu anda gidin, oradan da e, biz canlı yayınlarla toplumu aydınlatmaya çalışmıştık. Çok ciddi gözle görülür bir kirletme söz konusu. Bursa Tayyip Odası olarak bunu Çevre Bakanlığına sorduğumuzda özelleştirilen kurumların 2020'nin başına kadar herhangi bir şekilde denetime tabi olmadıklarına ilişkin elimize bir yazı verilmiş durumda. Bu ne demektir? Herhangi bir şekilde desirfizasyon uygulamadan, herhangi bir şekilde biostatik filtreleri kullanmadan daha fazla kar elde edebilsin diye enerji üretilmesine göz yumulan bir süreç yaşanıyor Türkiye'de. E şimdi çok daha büyük santraller söz konusu olduğunda bunu denetlemeyen bir kamusal mekanizmanın ki az önce sevgili ayrı başkan söyledi, Bursa'ya 100 km uzaklıktaki bir yerden söz ediyoruz. Böyle bir yerde nasıl bir denetim uygulayacağı, böyle bir yerde kömürün yakılıp yakılmayacağını nasıl denetleyeceği, baza gazı emisyonlardan yükselmesi halinde ne yapacağına ilişkin ciddi problemler var. Ve doğrusu köylü de haklı olarak bundan yana ciddi bir sıkıntı içerisinde. Evet. Yani şeyi düşündüğümüzde hele hani İzmir'in göbeğinde radyoaktif atıkların çıktığını yasadışı radyoaktif atıkların bulunduğunu ve benzeri pek çok örneği düşündüğümüzde denetim gerçekten bu noktada önemli her proje aslında şey de deniyor ya siz de hiçbir şey istemiyorsunuz deniyor mesela çevre mücadelesi ekoloji mücadelesi veren insanlara e Çünkü doğru düzgün yapılmayacağından Büyük bir endişe var her e, insanda. Özellikle hani köyler gibi daha küçük e, birimlerde biraz daha sahipsizlik, yalnızlık hissi olan yerlerde e, böyle endişelerin katlanarak artması da bir açıdan e, normal. O yüzden de aslında biraz e, kimse e, istemiyor. E, ama, ama burada hemen bakın buyurun. iki noktanın altını çizelim. Bir, Türkiye henüz herhangi bir nükleer santrali olmadığı halde dünyadaki nükleer kazalar listesinde yer alan ender ülkelerden bir tanesi. Yani düşünün nükleer santralimiz yok ama nükleer kazamız var biliyorsunuz. İkincisi hani siz hiçbir şey istemiyorsunuz meselesinde de bir tutarsızlık var. Ee, siz de programın Tabii. açılışında söylediniz. Hı. Türkiye şu anda tükettiğinden ve ihtiyacından çok daha fazla mevcut santrallerle enerji üretme kapasitesine sahip. Bunu evet. bizzat enerji bakanı da söyledi. Kurulu güç iki e, katı. Kadar, evet. Dolayısıyla bu kadar yüksek kurulu güç varken tekrar, tekrar tekrar tekrar özellikle kirletici kaynaklarla elektrik üretmeye dönük girişimlerin desteklenmesi gerçekten toplum tarafından mutlaka tartışılması gereken bir şey. Bizim de aklımız almıyor yani çevresinde herhangi bir şekilde yakacağı bir ürün olmayan Bursa'ya 100 kilometre uzaklıkta ulaşım sıkıntıları yaşanan işte bir yerde böyle bir santral yapılmasının ekonomik karşılığı nedir? Ben ekonomistlerle de konuştum. Hani e, Akıllı, mantıklı herhangi birisinin buradan bir ekonomik karşılık olduğunu söylemesi mümkün değil. Burada tabii teşvik politikalarını daha fazla gündeme getirmek ve arkasında başka nasıl bir siyasi güç, destek varsa bunları tartışmakta önem kazanıyor. Evet, yani bu ekonomik boyutunu tartışırken zaten e, gözden kaçan ya da gözden kaçırılan, görmezden gelinen diyelim, e, insanların çevrenin e, karşılaşacağı çevresel, Sorunlar nedeniyle ortaya çıkan maliyetler bizde hesap dışı tümüyle kaç kişi kanser oldu mesela böylesi projeler sebebiyle e, kaç kişinin e, kanser hani maliyet düşünecekseniz diye söylüyorum illa e, bunlar da e, toplumsal e, ve ekonomik ciddi maliyetler ortaya çıkarıyor kuşkusuz ama biz bunları tartışmıyoruz bile e, sadece istihdam yaratıyor e, enerji üretiyor gibi. Böyle içi de boş pek çok kavramla biz bu enerji santrallerini ne yazık ki tartıştığımız bile söylenemez. İşte böyle açık radyo gibi e, 3-5 mecrada diyelim e, konuşuyoruz bizi dinleyenlere. Çok haklısınız. Ben bir bilgi olsun diye bir parantez açarak söyleyeyim. Biz bundan 2-3 yıl kadar önce Türkiye'de yalnızca kömürlü termik santraller nedeniyle eğer Avrupa'daki ve diğer ülkelerdeki eğilimler geçerliyse bunun sağlık maliyeti ne olur diye bir hesaplama yaptık. Hatta ben... Kömürlü Termik Santrallerin Sağlık Etkileri kitabında buna da yer verdim. Kabaca şöyle söyleyelim, Türkiye'deki sağlık harcamalarının %10'una yakın bir sağlık maliyeti olduğunu da bizi dinleyenlerin bilmesinde büyük bir yarar var. Çok büyük bir rakamdan söz ediyoruz yani. Evet ee, ben şeyden söylemiştim bu araştırmalar yapılmıyor da yani neye ulaştığı e, yakın zamanda örneğin sularla ilgili yapılan bir araştırmanın sonuçlarını uzun süre açıklamayınca mesela Bülent Şık açıklamıştı Cumhuriyet Gazetesi'nde evet. hatırlayacaksınızdır siz de e, yani e, öyle üstü örtüldü kaldı bir araştırma yapılmış içinde bulunmuş olan bir akademisyen bunun bazı verilerini paylaşıyor e, ama e, müthiş bir sessizlik var ortada e, bizde paylaşılmayan araştırmalar yapılıyorsa da ...kamuoyuna pek bir faydası olmuyor. Son olarak... E, ...Kayhan Hocam bir dört dakika daha... ...dört beş dakika daha süremiz var. E, bu biyokütle... E, ...enerji santrallerine odaklanacak olursak... ...nasıl halk sağlığı riskleri çıkıyor buradan... ...karşımıza yani termik santrallerle... ...benzer muhakkak ki ama... E, hani ...belki adını daha fazla duymaya başlarsak... ...biz bu e, santrallerin... E, ...ne diyeceğiz? BES diyeceğiz herhalde... ...bunlara da artık. Evet. E, nasıl sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilir... ...yakınında, civarında... ...yaşayan insanlar ve tabi doğa. Çok kısa şöyle... <gülüyor> ...suslandırmaya çalışalım. Birincisi doğrudan... ...sağlık etkileri olabilir. İkincisi... ...dolaylı sağlık etkileri olabilir. Önce... ...dolaylıdan söz edeyim. Ne demek istiyorum? Örneğin... ...Karagaz'daki bu biyokütle... ...termik santralinin çekmesi gereken... ...su miktarı, Karagaz ve çevresindeki... ...bütün köyleri besleyen... ...bir oradaki barajın... ...içerisindeki suyun yarısından daha fazla. Eğer bu su oraya gidecek olursa... ...bölgedeki tarım ve hayvancılık ve oradaki insanların su kullanımındaki eksilmeye bağlı bir takım sorunların gündeme gelmesi kaçınılmaz. Eğer doğudan etkilerden söz edecek olursak, bu konuda yapılan araştırmalar bize şunu gösteriyor ki öncelikle bu kişilerde alerjik reaksiyonlar, astım ve kronik tıkayıcı akciğer hastalıkları gibi solunum sistemine dönük hastalıklar anlamlı derecede yüksek görünmeye başlıyor. Ayrıca elbette yakınılan ürüne ve bacadan atılan e, şeye, kirliliğe bağlı olarak bir takım cilt reaksiyonları, bunun evet. içinde de en fazla kaşıntı, kızarıklık, e, göz tahrişi gibi, alerjik problemlere bağlı öksürükler, burun tıkanıklıkları, boğaz ağrıları, solunum zorluğu gibi sıkıntıların bu tip santrallerin çevresinde yaşayanlarda daha fazla gözlendiğini biliyoruz. Ayrıca bir yakma süreci uygulandığı için, eğer bu yakma süreci içerisinde örneğin, Orman ürünleri atıkları derken işte sunta fabrikalarından ya da işte içinde kimyasal kullanılmış bir takım MDP gibi atıklardan bir yakma söz konusu olduğunda havaya polisiklik aromatik hidrokarbonlar ya da işte franbiakusin gibi bir takım kirleticilerin atılmasına bağlı olarak hem bazı üreme sağlığı sorunları hem kanser görülme sıklığında artışların gündeme gelebileceği söyleniyor. Ayrıca Türkiye'de pek konuşmadığımız maalesef Partiküler maddeye bağlı olarak özellikle iki buçuk fraksiyonuna bağlı olarak yani iki buçuktan söz ediyorum. Ciddi bir solunum sistemi sorunlarının yanı sıra akciğer kanseri görülme sıklığında ve mesane kanseri özellikle erkeklerde daha yaygın olarak gördüğümüz görülme sıklığında bir artışla ilişkilendirilmesi söz konusu. Yeri gelmişken söyleyelim hani kamusal denetim yok filan diyoruz bize de siz her şeye karşılıyorsunuz dediniz ya bakın. Hı. Ben, ben demedim hocam ama olduğunda... diyor verdi. <gülüyor> yani siz söz etsiniz anlamında söylüyorsunuz. Evet. <gülüyor> hani çok özel ve örnek bir şey söyleyeceğim. Şimdi literatüre baktığınızda en önemli etkisi için hep partiküler madde ve PM2.5 söz konusudur. Türkiye'de henüz PM2.5 için bir yasal sınır değerimiz bile yok. Bunu bizi dinleyenler bir kez daha bilsinler. Gerçi açıkladığı dinleyenleri biliyorlar. ama... Nedir yine de bir hatırlatalım PM2.5 hocam. Yani partiküler maddenin 2.5 mikronluk fraksiyonu için hı hı. ne kadarına bir metreküp havada maruz kalabileceğimiz ilişkin bir sınır değer, bir limit değer Türkiye tarafından belirlenmemiş durumdadır. Dünya Sağlık Örgütü bunun metreküpte 10 mikrogramı aşmaması gerektiğini söylüyor. Hatta şimdi önümüzdeki e, aylarda tekrar bunun daha aşağı çekilmesiyle yoğun bir çaba var. Ben de birkaç yıldır bu toplantıların içerisindeyim. Türkiye'de bir de sınır değerimiz henüz belirlenmiş değil. Örneğin Bursa'da denin bulunduğum bölgede ortalamanın 30'un üzerinde olduğunu biliyoruz. Yani dünya sağlık ölçütüsünde D'nin 3 katı üzerinde. Evet. Bu da yine dün ve evvelsi gün işte Guardian'da yayınlanan e, haberden de yola çıkarak söyleyecek olursak en iyi ihtimalle bu tür kirliliğin çevresinde yaşayanlar da bir zeka geriliğine bile yol açma potansiyeline sahip. Evet, Çin'de yapılan ciddi bir, evet. çok ciddi bir araştırma hem de yani yanlış öyle. okumadıysam on binlerce Doğru. örnekler üzerinde, bin yapılmış. üzerinde evet. yapılmış. Dolayısıyla çok geniş çerçevede bir sağlık etkisinin olabileceğini öngörmek mümkün. Tekrar edelim bir enerji ihtiyacı yokken tekrar ve tekrar kirletici kaynaklardan enerji üretmeye çalışmak doğru bir tutum değil. Bunun teşvik edilmesi de doğru bir tutum değil. Çok teşekkür ediyoruz Kaya ampala Çok sağ olun vakit ayırdığınız için, katıldığınız için programımıza. Ben de çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum size. Sağ Görüşmek üzere efendim. Değerli dinleyenler, Yeşil Bülten'i dinlediniz. Açık Radyo'da 94.9. Şöyle kısa bir özetini yapayım. Süremiz daraldı ama. İlk önce e, Karaaz Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hayri Sönmezle konuştuk. Bursa'nın Karaaz köyü biyo kütle enerji santraline karşı 66 gündür iki ay aşkın süredir 24 saat nöbet tutarak direniyor. İş makinelerini köye sokmuyor. Hemen arkasından Uludağ Üniversitesi'nden Halk halksalçısı Profesör Doktor Kayahan Paladan biyo kütle enerji santrallerindeki bu problemi Karaaz'ın ne de, neye karşı çıktığını sizlere aktarmaya çalıştık. E, programı kapatırken diyelim. Bir canlı yayın içerisinde olduğumuz için destekçimizin de ismini analım. Kerimcan Seze desteği için teşekkür edelim. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yeşil Bülten